Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'da eğlence. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde kentin eğlence hayatına ve biraz da bu hayatta önemli bir yer tutan o dönemin balolarına bakacağız. Konuğumuz bu konudaki çalışması pek yakında bir kitaba dönüşecek olan tarihçi Profesör Doktor Özlem Kumrular. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet biz e, her zamanki gibi dinleyicilerimiz bilir. Kansu ile kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Eğlence deyince İstanbul'da hemen akla karagöz ve orta oyunu sonra Mesile yerleri geliyor geçmişin eğlence hayatı denilince. Çalgı eşliğinde sazlı sözlü dans deyince de akla ilk gelen gösteriler çengi ve köçekler tarafından icra edilen seyirlik oyunlar. Meyhaneler, Mesile yerleri, şenlikler ve düğün gibi cemiyetler bu oyuncuların yani çengi ve köçeklerin hünerlerini gösterdiği başlıca mekanlardı. Eğlence kültüründe Eğlence kültüründeki değişim e, zamanla kendini gösterecekti 19 ve 20. yüzyıla geldiğimizde. Bu aynı zamanda bizim de batıllaşma hikayemizin bir parçası olacaktı diye bir tespitte bulunsam ne kadar doğru söylemiş olurum Kansu. Valla çok doğru söylemiş olurum. Teşekkür Şimdi, ederim. E, tanzimat'tan sonra ve bir süre sonraki e, Kırım Savaşı'nın da etkisiyle İstanbul e, batılı adetler ve tabii eğlence biçimleriyle de tanışıyor. E, gazino, kafe, şantan ve birhane gibi eğlence yerleri, kadınla erkekli danslar ve balolar e, İstanbul'da da yaygınlaşıyor. E, Osmanlı'nın son döneminde bu daha çok e, gayrimüslimlerin ve e, alafranga yaşam tarzını benimseyen bir kesimin e, rağbet ettiği bir e eğlence, eğlence anlayışı tabii. E, Cumhuriyetle birlikte ise batılılaşmanın da tabii bir sonucu olarak kadın ve erkeklerin birlikte katıldıkları eğlenceler. Danslı buluşmalar, resmi ve gayri resmi kutlamalar için düzenlenen balolar, baloların sadece İstanbul'da değil aslında bütün Türkiye'de yaygınlaştığını görüyoruz. Şimdi ben burada sözü bırakıp konuğumuz Özlem Kumrular'a dönmek istiyorum. Özlem Hocam şöyle başlayalım mı? Biz ağırlığı balolara verdik tabii. Balo nedir? Neden bizim eğlence tarihimizin bir parçası olarak görüyoruz bunu? Osmanlı'dan başlıyoruz tabii ki çok tabii. kültürlü bir toplumun içinde olduğumuz için ve e, yüksek oranda gayrimüslimde olduğu için, dansla barışık olan bir kitle olduğu için. E, balolar aslında e, Avrupa'daki eğlencelerin bir tezahürü olarak Osmanlı'da uzun zamandır vardılar e, gayrimüslimler arasında. insanların toplandığı, bir araya geldiği, cemaat içinde eğlendiği, 1800'lü yılların başından beri biraz daha canlanmaya başladılar. E, bir... E, Aile içi eğlence biçiminden, bir cemaat eğlencesine, daha sonra yavaş yavaş milli kutlamalar, dini kutlamalar derken yardım toplama amaçlı balolar düzenlenmeye başlıyor. Ve bizim de batıya doğru koşma maceramızda artık kısmen de resmileşmeye başlayacaklar. Ballare, dans etmek demek. E, balo, balo e, dilimize İtalyandan, İtalyancadan geçen, aslında dans kelimesinden bir danslı e, toplantı, danslı davet olarak e, hı hı. Da dilimize geçecek. Ama en eğlenceli maceramız e, baloyla resmi olarak ilk karşılaşmamız ikinci Mahmut zamanına denk gelecek. E, bir baloya davet edilecek e, Osmanlı Devlet erkanı. Biraz da tedirgin olacaklar tabii ki. E, başta Osmanlı e, ne yazık ki adından çok adını çok sikretmediğiniz çok renkli bir padişah olan ikinci Mahmut var. İngiltere kazanılan bir savaş sonrası daha doğrusu Ruslar Osmanlı'ya savaş açmışlardır İngiltere'de bir şekilde tatlıya bağlamak zorsiyle Edirne anlaşmasını imzalatmıştır diyebiliriz bir Orta Sevinç bu. gösterisi olarak evet. İngiltere'den hadi bir kutlama yapalım, padişahı buna ikna edelim haberi gelir. Büyükelçi de bir balo hazırlamakla görevlendirilir ve biraz da tedirgin olarak acaba gelecekler mi diyerek bir davette bulunurlar. Ve bunun üzerine padişah kendisi gitmeme ama e, devlet erkenliğinden bazı kişileri gönderme kararı alır. Bu aslında ile karşılaşmamızın en e, sert çarpışmalarından bir tanesidir resmi olarak. E, kaptane Derya Paputçu Ahmet Paşa gider bir de Serasker e, Hüsrev başa gidecektir çok da göz önünde olmasın diye düşünülür Çünkü Mahmut'un yeniliklerinden çok rahatsız olan bir muhafaza var. muhafazakar kesimde var onun için bir fırkateynin içinde Haliç de gözden uzakta yapılır önce bir teravih namazı kılarlar bunun üzerine sandallarla baloya giderler katılırlar ilk protokol hatası oturma Düzenidir. Çünkü kadınlar için bir sedir hazırlanmıştır. Çünkü İngiliz kadınlar da vardır. Ee, bizimkiler şaşkınlıkla e, masa tarafına gideceklerine kadınlar için ayrılan sedirlere yerleştirler. Güzel ayakkabılarını çıkartırlar. Ee, i̇kinci protokol hatası yanlarında kadınlar yoktur. Çünkü Osmanlı'da e, kadınla erkeğin yan yana bir yere gitmesi henüz e, ufukta bile görünmemektedir. E, dolayısıyla eşsiz gitmişlerdir ama İngilizler eşleriyle birlikte gelmiştir. E, yine başka bir e, protokol hatası insanlar dans etmektedir çiftli olarak. Bizimkilerde henüz dans da olmadığı için dans seyirlik bir eğlencedir Osmanlı'da. E, herkes dans bilmediği gibi dans da etmez. Dolayısıyla şaşkınlıkla ayağa kalkarlar ve kadınları izlemeye başlarlar. Hatta paşalardan bir tanesi bizim konağa gelip dans eder mi der. Çünkü rakkaseler çengiler zannederler bunları. Ve kadehler gelmeye başlar. Kadehler de reddedilmez. Birkaç şişeden sonra diyelim. iş birazcık çığırından çıkmaya başlar. Bu sefer... Acaba bunu haremimize alabilir miyiz demeye başlarlar. Evet. Bak, bak, <gülüyor> Zor e, kurtarırlar. Baloyla resmi e, kayıtlara geçen ilk karşılaşmamız e, gerçekten e, şiş, bir, biraz olaylı olmuş belli ki. O, o, şey, gece, gecenin sonunu duymak istemedi bir ben kulakları. <gülüyor> gecenin sonu daha eğlenceli. Çünkü o kadar mutlu ayrılırlar ki oradan aslında e, çok pot kırılan, gaf yapılan, e, protokolün artık e, esamesinin okumadığı bir andır ama çok tatlı ayrılırlar. Bir der ki benim de güzel bir konuğum var orada bir eğlence yapabiliriz. Paputçu <gülüyor> da benim de çok güzel bir gemim var. İsterseniz başka bir de orada düzenleyelim der. Ve, e, çok tatlı bir ayrılma olur. Tam anlamıyla bir ilk, ilk olmuş. Bu bir ilk bir <gülüyor> ilk olmuş. <gülüyor> Daha sonra uzunca bir süre cesaret edemeyeceklerdir. Tabii ki böyle bir e, çarpışmayla. Çatal bıçak kullanımı konusunda da bir sorun yaşanır. Çünkü hmm. henüz e, yer almamıştır e, çatal bıçak Osmanlı masasında. Öyle bir e, şaşkınlık da olur. Bundan sonra hızla ilerleyecektir ama. E, daha sonra ilk defa resmi olarak katılacak olan bizim yakışıklı padişahımız Abdülmecit. Ha, öyle mi? İlk e, padişahın katıldığı balo Abdülmecit'in. Evet. Evet. Yine bir e, Kırım Savaşı'ndaki bir e, başarının sonucu, çok uzun sürdüğü için Kırım Savaşı bir e, bölgesel başarı sonucunda e, bunu kutlayalım derler ve e, Fransızlar çağırırlar bu sefer. Hı hı. E, Fransız konsolosluğuna gelinecektir. Konsolosluk demeyelim de elçilik o zaman için, evet. safarathane. Ve e, acaba gelir mi gelmez mi derken e, Abdülmecit gitmeye karar verir. Bu sefer karşı taraf panik olmuştur çünkü daha önce hiçbir padişah bir baloda ağırlanmamıştır. Hemen gider saraya haber verirler. Bize biraz daha vakit verirseniz hazırlanacağız derler. Hazırlıklar başlar. Onun için güzel bir tepeden her yeri görecek bir taht hazırlanır. Büyük bir koltuk hazırlanır. Ve Abdülmecid atına biner. Taksim meydanına çıkar. Ortalık yıkılır tabii ki. Bütün halk sokaklardadır. Ve sefarethaneye girdikten sonra kendisine sürpriz olarak... ...işte mecidiye Marşı çalınır. Çünkü Kırım'a gidecek olan bando durdurulmuş ve bütün bu marşlar o arada hazırlık aşamasında tamamlanmıştır. Güzel bir yere oturur, önce onun için bir oda ayarlarlar, daha sonra da halkın arasına karışır. Çok büyük ilgi görür, zaten çok yakışıklı bir adam biliyorsunuz, Atbilmecedi. Kadınlar ona çok ilgi gösterir. Bütün gece dans edenleri seyreder. Polkalar, valslar, mazurkalar eğlenceli bir gece olur. İlk karşılaşması da bir padişahın böyledir. Daha sonra Öjen'i geldiğinde yine Beylerbeyi Sarayı'nda balolar düzenleyecektir ama kendisi katılmayacaktır. Peki, Sonra da bir süre duracak zaten çünkü Abdülhamit zamanında balolardan hiç hoşlanılmayacak çünkü insanların e, haber uçurabileceği her an her şeyin olabileceği aman maazallah yanlış propagandaların yapılabileceği zamanlardır bunlar ama tabii ki olmaya devam edecekler sadece hoşlanmayacak. Peki ilk e, yani Osmanlı Erkan'ın katıldığı hatta padişahın katıldığı ilk baloru anlattınız. Peki sivil hayatta e, nasıl gerçekleşiyordu balolar? Kimler düzenliyorlardı? Ne tür balolar vardı? Yine e, Osmanlı'nın sonundan hani 20. yüzyılın başlarına doğru uzanan bir perspektifte anlatacak olursanız. Evet, balo çok geniş bir kavram olduğu için bir danslı e, toplantı anlamına da geldiği için e, çok. Küçük bir ölçekten devasa bir perapalas balosuna kadar her şey balo kapsamına giriyor. Evet. Bunlar küçük cemaatler arasında. Mesela Rum Ortodoks cemaati fakirler için bir balo tertip ediyor. Eğleniliyor. İnsanlar yiyecek getiriyor, içecek getiriyor. Küçük çekilişler, piyangolar yapılıyor. Ve toplanan para ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Genel olarak... Birilerine yardım etme amaçlı balolar çok sık karşılaşılan bir şey. Daha sonra Cumhuriyet zamanında da devam edecek bu gelenek. İşte Hilali Ahmer gibi bir sürü cemiyet yardım toplamak için balo düzenleyecek. İlginç bir şekilde Kurtuluş Savaşı zamanında. İstanbul'da bunun için yine e, balolar tertip edildiğini göreceğiz. Biraz tezat gibi geliyor ama hı hı. E, Ankara çok kötü görür ya İstanbul'u. Evet. İstanbul çılgınlar gibi eğlenmektedir ama Ankara bir taraftan direnmektedir. Ama, da ama daha sonra direniş kazanılıp e, işte Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan ve Cum Ankara hükümeti ve Cumhuriyet kurulduktan sonra bu sefer baloların e, merkezlerinden birisi de Ankara olacaktır değil mi? Fonksiyon değişecek. Evet Balon'un fonksiyonu e, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra e, bambaşka olacak. Çünkü Atatürk ee, insanların, daha doğrusu kadın ve erkek bireylerin yan yana gelebileceği bir yer olarak görecek baloları. Bir dans, bir eğlence e, merkezinden çok balo e, bir sosyalleşme. dönemin e, tabiriyle asri fertlerin, e, asri kadınların erkeğiyle birlikte yan yana durabildiği bir yerdir. Ama burada da facialar yaşanmaya başlanacak. E, resmi olmayan, ilk, ilk balo yine e, İzmir'de yapılacak. Çünkü e, Geleneklere daha, pardon yeniliklere daha açık bir şehir hı hı. olduğu için. Daha sonra yavaş yavaş kurulmakta olan ve hala çok şeye ihtiyacı olan Başkent Ankara'da bir balo düzenlenecek. Yer de yoktur bunun için. mekanı kıtlığı çekilmektedir. Her yer caz band dolu değildir İstanbul'da olduğu gibi. Hı hı. E, yapılan caz band evet. <gülüyor> Dönemin e, jargonuyla caz band. E, gerçekten cazdan çıkıp daha sonra her türlü işte bir ne bileyim bir kontrabaz, bir piyano, bir perküsyonun olduğu her gruba verilecek isim haline gelecek bu. Evet günümüzün en sıkıntı bir aslında şöyle diyebiliriz. Evet. Özür dilerim. Cumhuriyet balolara da adını veriyor. Cumhuriyet baloları diye bir şey Cumhuriyet var değil baloları. mi? Cumhuriyet baloları. Evet. Bu ilk iki balo Cumhuriyet kutlaması olarak değil. Ee, bir araya gelmek için yapılan balolar, Hatta ee, Yakup Kadir'in çok kızacak Çünkü sadece üç kişi eşiyle gelmiş olacak oraya üç yazar <gülüyor> ve e, çok kızacak diyecek ki biz e, Atatürk'ü sıkıştırarak kompaktlanda biz bu inkılabın kurbanları mıyız diyecek. Çünkü e, kadın erkek oranı e, büyük sekteye uğradığı için e, orada Fresco adlı bir bardan e, pek de ortama uygun olmayan kadınlar getirilecek. Kadınlar e, görünür de olsun diye. E, diğer kadınlar buna sinirlenerek yer, terk edecekler. Aman tekrar Fresco'dan gelen kadınlar gönderilerek orada bulunan üç e, eş geri çağrılacak. Böyle yavaş yavaş Ankara baloya alışacak. Sonra Ankara Palas yapılacak. Pera Palas'tan yola çıkarak Ankara'nın herkese ağırlayabileceği şık bir mekan olarak karşımıza çıkacak. Ve buradaki balolar da artık Cumhuriyet balolarının merkezleri haline gelecek. Öncelikle Cumhuriyet e, yıl dönümlerinde başlayacak. E, bir Cumhuriyet baloları silsilesi evet. birkaç yerde düzenlenecek. Ankara'da. Ankara çok... E, her zaman eğlence olmayan eğlenceye de aç bir e, şehir olduğu için Atatürk önce resmi zevatla kutlayacak, daha sonra e, bir sonraki mekana geçecek, son olarak da halk neredeyse e, oraya gidecek onlarla birlikte e, şampanyalar eşliğinde Cumhuriyet kutlamaları yapılacak. Dolayısıyla e, insanların da yan yana geldiği bir yer. Hatta e, yanılmıyorsam e, Beylerbeyi Sarayındaki Sarayı Balkan e, Festivalinde e, havuzu boşaltacaklar ve orayı dans pisti yapacaklar. Atatürk'te bir kenarda insanları Gözetleyecek. Çünkü insanların dans etmesini istiyor. Erkeklerin bir kenarda oturmasını, kadınların bir, ayrı bir kenarda durmasından hiç hoşlanmıyor. Ve Atatürk'ü sık sık bu balolarda ve danslı gösterilerde, e, danslı davetlerde e, erkekleri sıkıştırırken görüyoruz. Neden şunu dansa kaldırmıyorsun, sen de git bunu dansa kaldır. Bir fobiye dönüşecek bu bir süre sonra. Çünkü insanlar dans etmeyi bilmemektedir. Çünkü biz yüzyıllardır dans etmeyen bir halkız. Biz, bizim için dans seyirliktir. <gülüyor> biz evet. e, pasif kaldık yıllarca. <gülüyor> aktif olarak dans edenleri seyrettik. Böyle bir eksiğimiz var. Peki biraz dolayısıyla, önce... E, hı, buyurun. Dolayısıyla hızla dans kursları böyle pıtrak gibi her yerde çoğalmaya başlayacak. İnsanlar hızla dönemin danslarını öğrenmeye başlayacaklar. İşte e, Charlestonlar, Foxtrotlar, Şimiler dönemde Amerika'da ne meşhursa hızla e, İstanbul'a gelecek. Tango neredeyse eş zamanlı bir şekilde yayılacak. Tabi biraz daha edepli olarak tam bir Arjantin tangosu, hiçbir zaman Cumhuriyet tangosuyla yaşatılmayacak. Hayalimize Arjantin tangosu getirmeyelim. Ee, basic step'ler. Ee, onun dışında Vals zaten uzun zamandır bir salon dansı olarak evet. vardı. Ee, bununla birlikte bir dans furyası başlayacak. Ve e, çok ilginç bir şey olacak. Ee, özellikle kutlamalarda okullara, hocalara dans zorunluluğu getirecek. Herhangi bir müsamerede. Ve bu gerçekten bir emir şeklinde e, milli eğitimin yazdığı bir şey olacak. Hocalar panik olacak. İşte bize emir geldi ama biz dans etmeyi bilmiyoruz, ne yapacağız? E, ve e, valilere gidecek. Valiler açılışlarda eşleriyle birlikte yapacaklar e, yine bu e, danslı gösterileri. Panik olacak kadınlar, yani erkekler. Aslında bir miktar bu konuda e, öncü ve harekete geçirici bir rol istendiğini görüyoruz. Peki biraz önce aslında küçük bir giriş yaptınız ama e, sadece balo anlamında değil, kadınların e, eğlence hayatına erkeklerle birlikte katılması nasıl gerçekleşiyor? Türk kadını batılı anlamda biraz önce bahsettiğiniz gibi ne zaman e, dans etmeye başlıyor dersek yanlış mı olur bilmiyorum ama dans etmeye başlıyor diyelim. Öyle diyelim. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyelim. Kadın aslında eğlence dünyasında doğrudan ön planda değil. Ev toplantıları haricinde işte T dansanlar yani danslı partiler yine Fransızcadan geçen kelimeler hakim olacak. Çay partileri yavaş yavaş kadınlar evde önce kendileri dans edecekler sonra misafirleri çağıracaklar. Bir gramofon alınacak etrafında dans edilmeye başlanacak. Dans kursları yaygınlaşacak. Bir taraftan da Yavaş yavaş özellikle işgal yılları çok etkili olacaktı. Bizim için bir hüsran olan bu yıllar şehre gelen binlerce asker için hayatının en güzel yılları olacak. Şehre sahipleriymiş gibi davranacaklar. Ee, i̇nanılmaz rakamlar var. Yani O dönemin açılan barları, birahaneleri, dancing denen bir, e, bugünün diskoteyi olarak çevirebileceğimiz e, dans salonları açılacak. Evet. Böylelikle bunun üzerine Ruslar gelecek 1920'de. Beyaz Rusların da sektörüne girmesiyle birlikte artık çılgın bir hayat başlayacak İstanbul'da. Bilmiyorum. Balolar, revüler, dans Hatta dans yarışmaları düzenleniyor değil mi? Böyle evet, e, dans, dans karneleri tutuluyor, balolarda dans sıraları yapılıyor. Böyle dans bayağı böyle e, sosyal evet. hayatın e, en belirleyici, en çok önemsenen şeylerinden birisine dönüşüyor. Biraz bu anekdotlardan, evet. anekdotlardan bahseder misiniz? Bahsedelim. Ee, bunların büyük bir kısmını romanlardaki detaylardan topluyoruz tabii. Mesela e, Pera Palas'ta verilen balolar en... Sükse sahibi balalar, en yüksekükse yapan balalar önceden planlanıyorlar, önceden organize ediliyorlar. Kızların bileklerinde küçük bir karne var. Kimlerle hangi şarkıda dans ettiklerini yazıyorlar. Böylelikle bir balo geçmişleri of. oluyor. O karneyi ha. ne kadar şık insanla doldurursanız. Onları saklıyorlar. Hatıra olarak dolduruyorlar evet. o karneyi değil mi? Evet. <gülüyor> Son zamanlarda aradığım şeylerden bir tanesi. Buradan duyuralım birisi yanlışlıkla görürse çok mutlu olurum. Çünkü çok merak ediyorum. Hiç görmedim. Evet. Bunların romanlardan takip ediyoruz dediğim gibi. Ve bu bir çeşit mafyaya da dönüşüyor. İlginç bir şekilde. Çünkü baloyu organize eden... Aynı zamanda dansları da dağıtıyor, partisyonları dağıtıyor. Kimin Kimle dans edeceği, hangi parçada dans edeceği önceden belirlendiği için insanlar daha çok şarkıda dans etmek için çaba sarf ediyor. Öyle bir yarış da var balolarda. Onun dışında... Çünkü kılık kıyafet... Peyami Safa'dan bahsedeyim kıyafet. ama biraz da kılık kıyafet faslında da değinirseniz. Evet şimdi, kılık kıyafet ol. tam bir çılgınlık. Çünkü e, çok uzun zaman artık içeride kalan bir kadın e, grubundan bahsediyoruz. E, yani çağdaşların çok evet. birisinde kalmış kendini göstermekte. E, çok da sosyalleşemiyor. Hala e, Cumhuriyet başlarında bile e, kadının bir yerde yemek yemesi, e, bir yerde içmesi çok büyük sorun. Ankara'da bile. Cumhuriyet kurulduktan sonra vekillerin yemek yediği bir yere giden iki tane kız oradaki vekilleri bile rahatsız ediyor varlıkları. Atatürk duruma el atarak ertesi gün onlarla birlikte gidip bundan sonra bu hanımlar burada yemek yiyecekler diyor. Yani çok Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden bahsediyoruz. Kadın evet. öyle istediği gibi gidemiyor. Romanlarda çok daha rahat hareket ediyorlar tabii. Bir de ee, eğlence sektörü içindeki kadınlar var onlar apayrı, onlar istedikleri yere gidiyorlar ee, eğlence ve fuhuş sektörü içindeki diyelim ee, evet. ayrı bir grup olarak onlar e, her zaman varlar her zaman görünüyorlar ve sektörün içindeler ee, evet. dolayısıyla evet. kadının kendini gösterebileceği yerler bu balılar günler öncesinden hatta aylar öncesinden e, kıyafetler hazırlanmaya başlanıyor büyük dedikodular dönüyor kiminle giyeceği hakkında herkes büyük bir sır gibi saklıyor ayakkabılar şapkalar Hatta 1950'lere kadar, evet. sevgili Sula Bozis'le bir röportajımız da söyledi kendisi, bir e, gösterime giderken bir sinemada e, her gösterim için ayrı şapka. Bir şapkayla başka bir gösterime gidemezsiniz. Dolayısıyla şapka çok önemli. <gülüyor> evet. e, nasıl kravatsızlıklar <gülüyor> <gülüyor> caddesine çıkamıyorsunuz. Şapkasız da yeni bir gösterime gidemezsiniz. Çünkü e, sadece eğlence değil. Orası e, toplum içinde kendimizi e, şık bir birey olarak gösterebileceğiniz bir alan. Siz edebiyattan çok yararlandınız tabi bu bilgileri toplarken. Demin Peyami evet. Safa dediniz, ben kostüm evet. mostu diyerek birazcık çatallandırdım. Aa, evet, İstersin. Peyami Safa'nın ona şu... Meşru... Söyleyeceklerinizi dinleyelim, yavaş yavaş süremiz çünkü... Toparlayalım, evet. Meşhur evet. Fatih Harbiye romanında aslında İstanbul'un iki kesimini karşılaştırırken, e, muhafazakar ve kendi halinde olan m, Fatih ve çevresi bile e, bunun üzerine çalışacağımız çok şey var aslında. Tamamen de öyle değil çünkü Şehra, e, Şehzadebaşı tam bir eğlence, tiyatro, sinema, evet. kahvehane, çalgın kahve merkezi. Ama Batı'nın eğlenceliyle ilgili aslında yani şey aslında. Evet, Başı, eğlencesiyle Hacette, de, Hacette, o Hacette, de o Hacette, eğlencesi eğlence olarak. olarak... Daha geleneksel eğlence var sanki. Daha geleneksel. Her ne kadar tiyatroya, sinemaya da kucak açsalar da. Doğru, tiyatro, e, Tabii vardı. ki e, struktur farkı var. E, bu orada e, kahramanımız kız bir perapalasta yapılacak baloya gitmek istemektedir. Ama kıyafeti olmadığı için gidememektedir. Yani çok büyük bir sorun teşkil ediyor aslında. Herkes neyle geldiğinize bakıyor. Böyle de bir e, sosyal baskısı var. Bugünden baktığımızda diyoruz ne güzel artık üzerimize istediğimiz şeyleri geçirip istediğimiz yerde gözümüzce eğlenebiliyoruz. Ama e, gerçekten e, eğlence'nin katmanları var ve e, ekonomik durum o dönem için e, pek çok insanı bazı eğlenceleri e, tatmaktan alıkoyuyor. Evet, tamam. Nerede Son iki dakikamız kaldı. E, oraya da böyle hani bunun e, birinci olarak bu konunun bir parçası değil ama hani o dönem için biraz karşı cepheye düştüğü düşmüş gibi gözüktüğü için sormak istiyorum kısaca yanıt verirseniz daha geleneksel daha doğrusu o dönem Türk müziğinin daha yerli ve Alaturka'nın bulunduğu yer nereye konumlanıyor birazcık da ondan bahsederseniz en azından bu batılı tarzın karşısında zaten bir süredir var olan şeyin ne durumda olduğunu birazcık radyolardan falan geriye düştüğünü duymuştuk ondan da bahsederseniz öyle kapatalım evet. Çok da radyo öncesi bir dönemdeyiz aslında. SAS heyeti denen şey hala tabii ki en yaygın eğlence çekli. Çalgılı kahveler var. En muhafazakar kesimde bile insanların, özellikle erkeklerin, özellikle değil erkeklerin, erkeklerin gidip eğlendikleri, dans izledikleri, aşıkların, işte gazeller okudukları, aynı zamanda canlı müzik olan, Türk müziği olan pek çok yer var. Ve bu bırakılamayacak bir alışkanlık. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir süre bildiğiniz üzere yasaklanacak bu. Özellikle toplu olarak yayılması açısından biraz daha batıya adapte olalım diye. O dönemin anılarını okuduğumuz zaman bile Cumhuriyetin kurucularının da yurt dışına gittikleri zaman böyle bağıra bağıra Türkçe şarkılar söylemek dediklerini görüyoruz. Bu alışkanlık tabii ki hiçbir zaman e, yok olmayacak ve e, yasak dönemlerde bile insanlar Saz heyeti dediğimiz müzik icra eden e, heyetlerden vazgeçmeyecekler. Çünkü eğlencenin e, nerede olursa olsun e, esas e, nüvesini Saz heyeti oluşturuyor. Çünkü yok. gazino adını verdiğimiz Bugünkü Gazimağaya e, bazen benzeyen, bazen benzemeyen, çünkü o dönemin bütün isimleri birbirinin içinde çok girip çok karışık e, alanlarda e, sasayeti olmazsa eğlence yok demektir. Ve, e, genelde e, hem işgal yılları, hem ondan sonraki e, cumhuriyet döneminde de e, iki çeşit e, eğlence olacak: sasayeti ya da caz Evet, peki e, süremiz doldu. E, kitabı merakla bekliyoruz doğrusu Çünkü anlattıklarınızın kat kat üstünde bilgilerle dolu olacağına hiç şüphe yok e, çok da güzel anlattığınız Çok teşekkür ederiz e, bu hafta e, tarihçi Profesör Doktor Özlem Kurnularla İstanbul'un en eğlence hayatının e, en batılı parçası olan baloları e, ve bat e, balolardaki dansları konuştuk dinleyenlere bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuza tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.